Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Zeynep Gülay, Sağlam Özdemir ve Deniz Baysal'a teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay Sen boş artık usandım yeter masal anlattım yetti boşa uğraşma Hem anladım artık senin neymişin cikleyip attın küçük kabak çekirdeği Çitley battın küçük kabak çekirdeği. Erücük daha acık gelir artık. Diyorsun Nasıl çitleyip attığını anlatma Herkese merhaba, e, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da 2023'ün ilk programında canlı yayında birlikteyiz. E, yayın masasında sevgili arkadaşım Andrei Grisku ile birlikte hepinize iyi bir yıl diliyoruz. E, yaklaşık iki buçuk yıl aradan sonra e, canlı yayında olmanın heyecanını yaşamak gerçekten çok güzeldi. Geçtiğimiz hafta 2022 yılının son programında İvi Dermancı'dan Rebitiko şarkıları dinlemiştik. Bugün de programa bir Manolis Hiyotis şarkısının Türkçe yorumuyla başladık. Şarkının söz yazarı ve yorumcusu sevgili Alas Pesen bugün program konuğum oldu. Alazı Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinden anımsayacaksınız. Rektör Melih Bulun'un 2 Ocak 2021'de atanmasını takip eden günlerde 4 Ocak'ta başlayan direnişe Alaz'da arkadaşlarıyla Buluğusuzluk Özlemi grubunu kurarak katılmıştı ve aynı günlerde aynı isimle bir de blues şarkısı besteylemişti. Alaz Pesen, Boğaziçi direnişinin ikinci yıl dönümünde ...davetimi kırmadı ve bugün canlı yayında program konuğum oldu. Sevgili Alas Açık Radyo'ya ve Babil'den Sonraya hoş geldin. Hoş bulduk. Bulusuzluk özlemine geçmeden bu Yunan müziğine ilginden bahsedebilir misin kısaca? Az önce dinlediğimiz Hiotis şarkısı 2021'de yayınlanan ikinci albümüne de adını veren şarkıydı değil mi? Evet doğru. Ee, Yunan müziği zaten e, beni uzun zamandır yani küçüklüğümden beri herhalde kendine çeken bir müzik. Buzuki'nin o tınısı beni çok çok etkiliyor. Özellikle yani bu Rebetiko'da e, çok sıklıkla kullanılan enstrüman Buzuki'nin tınısı. Fakat 2010'lu yıllarımın başında ben e, doktora ötesinde Yunanca Türkçe e, ortak şarkılar neden ortaktır? E, burada bir şarkı çevirisi e, olmuş olma ihtimali olabilir mi? E, sorusuyla yüze çıktığında e, Yunanistan'da Atina'da, Selanik'te, Rodos'ta yaklaşık bir iki, iki buçuk yıllık süre geçirdim ve orada çok fazla e, mesela Selanik'te Kutuki denilen bu küçük hı hı. E, Rebetiko yapılan e, tavernalarda, meyhanelerde Atina'da farklı yerlerde bulunarak çok fazla e, buzukiciyi, çok iyi e, Yunanlı Rebetiko yorumcusunu yakından dinleme e, şansı da buldum ve ...bir yandan e, tabii akademik anlamda... E, ...gittikçe repertuarımı artırırken... ...bir müzisyen tarafımda ...bundan e, şüphesiz çok etkilendi... E, ...Manolis Hiyotis'in... E, ...O Pasatemboz demin... Işte, kabak Çekirdeği olarak Hı -hı. dinlediğimiz... Hı -hı. E, ...Türkçesinin şarkısıyla da o zaman tanıştım... Ha, ...sözler e, çok güzel e, ama... ...çok teşekkür ederim... ...yani mesela Cengiz Onural çok iyidir bu konuda biliyorsun... ...Yunan evet, şarkılarına abi, yazdığı sözlerle... ...tabii tabii... ...sen de çok başarılısın... ...çok teşekkür ederim... E, ...şey bu tezin Türk-Yunan ortak şarkıları başlıklıydı değil mi? Evet yani simbiyogenesis yani ortak yaratılar aslında hmm. e, anlamında çevirebiliriz herhalde. Çok güzel. E, yani e, aslında şöyle çok e, kısaca özetlemem gerekirse hmm. e, müziğe e, milli kimlik e, giydirildikten sonra e, bizim de algımız değişiyor bugünlerde yaşayan kişiler olarak aslında eee hmm. 1800'lü yılların sonlarında 1900'lü yılların başlarında mesela İstanbul'da mesela İzmir'de e, bestelenmiş şarkılar hmm. bunlar bugün de söylediğimiz e, Yunanca'da. Türkçe harik. de söyleniyor, Arapça da söylenebiliyor Ermenice de söylenebiliyor harik. Böyle bir repertuar var Çok güzel. Şey yani Açık radyo Yunan müziğine açık bir e, e, Radyo kanalı yani Cumartesi günleri işte 15 günde bir e, Sandıktaki seslerde Niyazi Dalyancı ve e, Ariana Ferentino e, Harika programlar yapıyor e, Pazar akşamları da Selanik'ten yani Nizgören ve Asimula e, Saulisi izliyoruz ama evet. belki sen de m, bu tezini konu alan bir program teklif edebilirsin Nisan ayında çeviri gibi. üzerinden Rebetiko'yu okumak gibi belki tamam. bir e, bunu, bunu fikir düşünebiliriz elbette tamam. memnun olurum bunu konuşalım ve e, bir m, projelendirip sunalım bence. Nisan ayında başlıyor bizim 56. yayın dönemi. No, seve seve. Benim de Nisan ayında doğum günüm var. Güzel evet. bir tesadüf daha, daha olmuş olur. <gülüyor> belki öyle yaparız. Şey, bu ilk albümün Denizim Olsun 2011'de yayınlandı. Değil mi? Çok kısaca söz eder misin? O evet. Albümünden? O zaman Dalga isimli bir grup kurduk. Yine adı Deniz'den gelen ve Denizim Olsun. Tamam. O albüme ismini veren şarkımız oldu. Süper. Denizim Olsun'u da daha albüm çıkmadan e, ilk canlı performanslardan birini herhalde yine e, Kavala'da. Yine yani Yunanistan'da, Yunanistan'da. aslında yaptık. Hmm. E, o zamanlar ben Yunan müziğini bu kadar iyi bilmezdim. Yani ama e, bir esinti olarak bir şekilde herhalde yine bir tesadüftü. Tırnak içinde bir tesadüftü. 2006 ya da 2007 yılında orada bir Yunan müzisyen arkadaşla birlikte e, Denizim Olsun sözleri ve müziği bana ait olan e, Yunanca'ya da çevirerek e, bir kısmı Yunancaya bir kısmı Türkçe olarak e, söyledik. Hatta bu festivalin Yunan Türk Dostluk Festivali'nin e, birinci yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. E, diğer ayağı da Kapadokya'da yapılmıştı. Sürekli, sürekli. E, Osman Kavala da hatta sürekli. seyircilerimiz arasındaydı. Evet. Çok muhteşem bir konuşma yapmıştı ve evet. kendisinde huzurunda çalmıştık o şarkıyı Yunanistan'da. buradan bir selam verelim. Selam deyim, olsun. Derim. Peki ikinci albümün Kabak Çekirdeği. Az önce e, albümü adını veren şarkıyı dinledik. Yotis şarkısını. 2021'de yayınlandı değil mi? Evet 2021 Aralık ayında e, yayınladım o şarkıyı. Kimler ben... vardı o albümde sana eşlik? Ee, albümde benim bir kere öncelikle her zamanki müzisyen dostlarım, hmm. kardeşlerim diyeyim ki biri gerçekten kardeşim. Eki, ee, Ekim evet, Pesen. Davulcuyla e, değil mi? De, evet, evet evet. Onu da demin de söyledim ya size sohbetlerde ben de hep davul <gülüyor> deme eğilimindeyim ama o ben bateristim der. Yani bateri evet, kelimesini evet. seviyor. Benim ağabeyim evet. Bülent de davulcuydu. <gülüyor> bir de Ne kadar güzeldi. sual Sak orkestrası vardı. Ajda Pekkan'a eşlikler. Ajda Hanım'a eşlikler. Ee, Çünkü Ajda Hanım'a da, da benim eşlikler. Dümar kendisinin oluşamadı. benden de istemiş olduğu bir şarkı var. Ee, tam nihayete erdiremedik ama Peki o da olacak şey, umarım. Bu repertuar seçimini nasıl yaptın Kabak Çekirdeği albümü için? Ee, ...şu şekilde oldu... ...Kabak Çekil'e albümü ben e, bir akustik... ...yol albümü olsun dedim... ...ama bu yol e, iki anlamda bir yol... ...hem yolda dinlenebilecek güzel şarkılar... ...kulağınıza taktığınızda... ...hem de... E, ...farklı yerlerde yolculuk yapalım müzikle... ...istedim... Ee, Mesela işte içinde bu ölüyorum sana aslında bir sardas Vittorio Montin sardası. Genellikle tabi sardas. keman virtüözlerinin çaldığı Çalacağız bir problemi, e, eserdir. Doğru. E, bir kısmında o var. Bir kısmında Denizim Olsun. Hafif daha Aynen. Yunan esintileri. Manolis zaten yine böyle Aynen. esintiler. Akustik e, soundu ee, sadece bir gitar ve vokal olarak düşünmek istemedim hmm. ama ben genellikle öyle çok algılanıyor akustik dendiğinde bir gitar akustik ya da bir piyano evet. ve solist ben akustik müziği de daha e, derinleştirebileceğimizi düşündüm Süper. işte bana e, bataryede sevgili Ekin eşlik etti bazı şarkılarda sevgili Can Turfan eşlik etti baterilerde bas gitarlarda sevgili Ömer Sadi Osman tuşlu çalgılarda çok sevgili Selim Uğur Sert eşlik etti e, çok değerli dostum e, müzisyen arkadaşım e, ses mühendisi e, Burak Yıldırım ses masasının başındaydı. Tabii ki Şimdi sevgili sen... şirketim Arpej yapımı Arpej Stüdyo'da evet. kaydedildi bunlar. Ve bazen tek bazen dublede mesela Anıl Şallı El gibi çok değerli bir saksafon ustası yer aldı. Umarım kimseyi unutmamışımdır albüm eşlik eden bana. <gülüyor> şey, çocukluğundan başlayarak türkülerle iç içe büyüdün. Yani bunu konuşacağız ama son albümünde yarılan bir türküyle devam edelim mi? Sen anons eder misin? Evet şöyle albüm geçtiğimiz yıl aslında 2021 yılında daha doğrusu Aralık hmm. ayında yayınlanmıştı. Aralık 28 Aralık'ta Dedem Hasan Mutlucan'ın hmm. ölüm yıl dönümdür. Ben aslında onun öncesine denk getirerek... E, hemen e, Manolis Hiyotis'in yani Ege'nin karşı kıyısının ardından albümde e, Denizli Yöresi'nden derlenen. Tavas. E, evet. Özel, çok Özel Gönlüm'ün derlediği bir şarkıdır. Derlediği bir, şarkıdır. Aslında anonim ya. tabii bir tabii, tabii, tabii. E, türküdür. Hasan Dedem'in de yorumunu çok severim. Hı -hı. E, Hasan Dedem'i kaybettikten sonra çok sık dinlemiştim sobalarında kuru da meşeyi. Yanıyorum Kendisinin yani. de YMA Müzik'ten çıkan Efe Türküleri ve Zeyrekler albümünde stüdyoda benim bizzat bulunduğum bir kayıttı bu. Süper. Kardeşimle gitmişti. Kuvuşik yeni gün almıştı kayıtlarını. 2000'li yılların başında. Ben de bunu e, akustik gitarımla ve birazcık e, midi kontrpasslarla düzenleyerek e, yorumlamak istedim. Hı. Hasan dedeme böyle bir selam göndermek amacıyla asla bir türkü e, söyleyicisi olarak Sağ bir iddiam yok. E, fakat kendimce yorumlamak Süper. istedim. Hem de bu Ege'nin iki yakası e, konseptine de oturtabileceğimi Süper. düşündüm. Hasan Mutlucan'ın e, türküden sonra konuşacağız. şey Ben izninle bu türküyü yani şu saatlerde işte Taksim İlk Yardım Hastanesinde ameliyatta olan bir e, halk müziği yorumcusu arkadaşım Selver, topuz içinde çalmak istiyorum. E, bu türkü ona şifa getirsin. Acil şifalar diliyorum ben. De. Sobalarında kuru da meşe yan. Uh oh. Yeah. Alas Pesen'i 2021'de yayınlanan Kabak Çekirdeği albümünde yer alan bir özay gönlüm e, derlemesi bir tavas türküsünde dinledik. Sobalarında kuru da yanıyor. E, sevgili Alas ailede başlayan sanatla ve özellikle müzikle iç içe geçen bir çocukluk dönemim var. İşte az önce Türk Halk Müziği ile çocukluğunda başlayan bir etkileşimden söz etmiştik. Nasıl başladı bu? Kısaça anlatır mısın? Yani Ailen çok çok çok müzay çok zor olacağım. Çok kısa kısa ve hızlı geçeyim. Yani annemle babam Ruisi Dostlar Korosu'nda tanışıyorlar. Hmm. Ee, bir kere yani onların bir araya gelmelerinin sebebi müzik. Günay ve evet. Aydın'a, Selanik'ten, Bağış üstüne. Ee, <gülüyor> aslında anneannem Kerima Mutlucan yani Hasan Dedim'in karısı da. Onların tanışmaları da yine bir koro vesilesi oluyor. Aslında Kerima Mutlucan da zamanında eee Keriman Uslu eee Yine TRT'de soluk performanslar yapan biri o zamanlar. Ee, ben de tabii dolayısıyla hani müziğin bolca icra edildiği bir evde e, büyüdüm. Hasan dedem e, farklı yörelerden türküleri icra ederdi böyle sofralarda masalarda. Babamla annemin e, müziğe ilgisi eve gelen farklı farklı müzisyenler Doğaçlama açılama partileri. Ee, biz de küçük yaşlardan ilgi duyduk. Hı. Bir süre e, viola bölümünde okudum konservatuvarın ilkokuldayken. Bir yıl sonra bıraktım. Ortaokulda klasik repertuar çalışmaya başladım. Francisco de la Hambra beni çok etkiledi. Hı. Ben bunu çalana kadar gitara devam edeceğim dedim. Ama ondan sonrası geldi. Caza ilgi duydum, raka ilgi duydum. Hı. Sonra mandolin de ekledim birazcık çalmaya başladım. Yunanistan'dan sonra da mandolini birazcık buzuki tınısına çalmaya başladım. Güzel. Bu şöyle, şekilde. Yani şöyle dedeniz Hasan Mutluca'nın sesi ülkemizde çoğu zaman darbelerle birlikte anıldı. Yani aslında Babil'den sonraya başladığım günden beri bir fırsatını bulup e, anneniz Günay ile yani babası Hasan Mutluca'nı konuşmak istedim ama bugüne kadar ne yazık ki bunu yapamadık. 28 Aralık yani geçen yıl 28 Aralık dediğinizin 11. ölüm yıl dönümüydü. İşte o gün e, Günay'ı aradım ve bu yıl 27 Şubat'ta Hasan Mutluca'nın 97. doğum gününe e, birkaç gün kala yani. ...Babi'den sonra da etraflıca konuşmaya karar verdik ee, Hasan Mutlucan'a. Tabii sen de o programda olursan harika olacak. Elbette birkaç küçük sürprizimiz olacak size annem. Öyle mi? O, tamam, evet. Şey 2011'de soliste olduğunuz, dalga ile çıkardığınız ilk albümünüz şey dediğimi Deniz'im olsun da. Evet. Dedeniz de bir türküde stü stü stüdyoya girdi. 85 yaşındaydı diyeyim mi? Yanlış evet. mı hatırlıyorum? Evet, evet. Ee, sanıyorum aynı yılda hayata veda etmişti. Ee, Hasan dedemle de bir türkü yapmak isteği bizden geldi. Hasan dedi ki ben kahraman türküleri, kahramanlık türküleri söylemek istemiyorum artık. Hı hı. Ee, başka bir türkü seçeyim size ben. Uyarsa yapalım tamam. dedi. Tamam. Ee, ne yapalım peki dedik? Konya kabağı olsun tamam. dedi. Dinleyelim o kaydı? Seve seve. Dinliyoruz. Zamanla başlıyoruz. Zaman sen şeker ol, sonra... Hadi yiyelim parmak parmak hey diyoruz. Sonra yavrum yiyelim parmak parmak. Sonra tekrar hadi yiyelim parmak parmak. Sonra... <gülüyor> hadi bakalım. <gülüyor> oy yürüdü yürüdü yürüdü senin içinde canım ömrüm Çakar uman gözden çakarım ey ovar <gülüyor> gözden çakarım ey seninle gibi vay vay alan pazarlarda ey seninle gibiyim vay vay Galala sallasa sallasa hey Aman ringa sabah hey Aman ringa 5.0 Açık e, Radyo'da Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. E, 2010 tarihli bir albüm kaydında Hasan Mutlu Can ve e, Dalga grubunu e, Konya Kabağı'nın rak yorumunda dinledik. E, Hasan Mutlu sevgili torunu ve Dalga grubunun o günlerdeki solisti Alas Pesen bugün e, program konuğum. E, Alas e, bu e, kayıtta Ekin Kardeşin ekim pesen Bateri'de e, klaviyelerde çok değerli e, Emir Ersoy var. E, şarkının aranjmanı da hem o zamanlar dalga olarak birlikte ve de Cenk Erdoğan'ın tabii Cenk e, dokunuşlarıyla son haline vermiştik. E, şey, bugün programın başlığını müzik en güzel direniştir olarak belirlemiştik. İşte boğazçı direnişi geçtiğimiz iki yılda e, hepimize umut veren bir direniş oldu. Bugün de devam eden direnişten söz eder misin yani belki hani akademik akademisyen olarak e, hareketin içinde değilsin başka bir e, okulda e, devam ediyorsun eğitim eğitmenlik görevine Son durum nedir? E, son durum yani kadarıyla. bugün de çok önemli tabii bir tarih. Sizin de programın başında belirttiğiniz gibi yani Melih Bulu'yla başlayan, e, onun pat diye böyle damdan düşer gibi okulun rektörlüğüne 2 e, Ocak'ta. Ocak 2021. Evet, aynen öyle 2021'de getirilmesiyle başlayan süreç. E, 4 Ocak'ta da yanlış hatırlamıyorsam direniş başlamıştı. başlamıştı. Evet. Biz de söylediğiniz gibi bulutsuzluk özlemi projesiyle bir pan, bir kelime oyunu e, hmm. yapıp arkadaşlara önermiştim ben onlar da kabul ettiler. Yani özlememiz bulusuzluk Yani özlemimiz e, demokratik olarak seçilmiş bir rektörün okula geri dönmesi artık Hı. diye. Ama hala devam ediyor. Okula ciddi hasarlar verilmeye devam ediyor. Dediğim gibi ben e, 2021 Nisan ayında e, istifa ettim Boğaziçi Üniversitesi'nden. Şimdi e, Müzikle e, bir süre direnmeye devam ettik. Şu anda Atlas Üniversitesi'nde mütercüm tercümanlık e, bölümünde doktor öğretim üyesi olarak devam ediyorum. E, akademik kariyerime Hı. ders vermeye öğrencilere. Grupta kimler vardı? Bu e, bulusuzluk özlemini? özlemi grubunda çok sevgili... Tuna Kuyucu saksafondan Bu da akademisyen değil Kendisi, tabi tabi, akademisyen. Bütün arkadaşlarımız akademisyendi Sosyolojiden Sevgili Tolga Sütlü hı hı. baterideydi Sevgili Özcan Vardar Elektro gitarda elektro. Taylan Acar Bas gitarda ...kimseyi unuttum mu? abi de sevgili tabii ki Feyzi Erçin vardı... Hı hı. klavelerde Grup devam ediyor ee, mu? Yok hayır devam ediyor. O bir projeydi. Aslında hı hı. ben özellikle grup demekten kaçınıyorum. Bir evet. projeydi. Hı hı. Hı hı. Ee, güzel bir mesaj verdi ve kayboldu. Ama işte o günlerden benim yaptığım bu sözlerini ve müziğini yazdığım... ...Blues, Boğaziçi da dediğimiz... ...Blues'uzluk özlemi şarkısı kaldı. Ee, Dinleyelim mi? Elbette. Tamam dinliyoruz. Üstüne. Hocası, öğrencisi, mezun el vermiş. Aylarca direnmişler, aylarca direnecekler. O gün gelene kadar onlar kenetlenmişler. Ulusuz bu gözlemi Sardı kalbini yine Güney meydan inmesin Cümle alem dinlesin Kabul etmiyoruz Vazgeçmiyoruz Bu özlem bizim Boğaziçi hepimiz indi Ulusuzluk özlemi Sardı kalbimi yine Güney meydan inlesin Cümle alem dinlesin Kabul etmiyoruz Vazgeçmiyoruz Özlem bizimdir, boğaz içi kameralardan metalika çok üzgün o şekilde yanılmaktan hmm. bunu da bizden sana al işte trajik bir far Za her zaman yazar yetiverdiği hasal. Bu gözleğimi Sardı kalbimi yine Güney meydan emlesin Cümle halen emlesin Kabul etmiyoruz Vazgeçmiyoruz Bu Azici evin içinde, bulutsuzluğu sevmek, sarı kalbiminin, günün meydanın nesin, tüm kabul etmiyoruz. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programında bugün canlı yayında sevgili Alas Pesen konuğum. Ee, Sevgili Alas, Türk halk müziği dışında bugün geldiğin müzikal çizgide hangi müzik türleri ve müzisyenler etkili oldu diye sorsam. Çok kısaca cevap vermeye çalışacağım ama benim için oldukça zor olacak. İlk hatırladığım isim benim de Delisya'dır. Yani flamenco beni çok etkiledi. Özellikle uzun yıllar klasik gitar çalıştıktan sonra flamenco üzerine de çok fazla eğildim. Demin zaten adını saydım yani klasik bestecilerden Francisco Tárrega benim için çok önemlidir daha geçenlerde izlediğim şimdi hemen bir konseri anacağım Cemal Citray'de Özcan Uluducan'ın müthiş bir Paganini konseri oldu 28 Aralık aynı zamanda Paganini'de 240. yıl dönümüydü hı hı. çok etkilendiğim hem bir besteci hem de icraacıdır Paganini Johann Sebastian Bach beni çok etkiler onun dışında John McLaughlin Al Di çok çok severim Leonard Cohen yani Leonard Cohen çok çok hoşuma gider yazdığı sözlerle de söyleyiş tarzıyla da Quinn çok severim e, dire Straits çok çok severim. E, onun dışında m, Bülent Ortaçgil, m, Fikret Kızılok, m, Sezen Aksu e, söz yazımlarıyla beni İyi, etkilemiş hatta, müzisyenler arasındadır. Sezen Aksu yorumun vardı geçen yıl değil mi? E, e, yani. Büklüm Büklümü de evet. 2022 Haziranında yayınladık. Nasıl Resmi karar? olarak çıkmış bir şarkı. Şöyle yapmaya karar verdim. E, Yaklaşık bir yıl önce yine e, Sezen Aksu'ya karşı tuhaf bir direniş başladı hatırlarsınız. Hı hı. E, şahane bir şey yaşamak şarkısında işte e, Adem'e işte hakaret ediyormuş falan gibilerde bir direnişle karşılaştı Sezen Aksu. Hı hı. E, onun üzerine de e, kırıldı ve bir şiir yazdı. Avcı diye hı hı. Ee, ve zannediyorum bir akım başladı Sezen Aksu'nun Avcı şiirini bu sefer e, Sezen Aksu için direniş diyelim hı hı. E, ya da ifade özgürlüğü için direniş diyelim. Hı hı. E, başlatan da zannederim Bülent Somay oldu Sezen Aksu'nun Avcı şiirini İngilizce'ye çevirdi hı hı. ve bir anda e, sosyal medyada Twitter'da Facebook'ta Instagram'da birçok kişi... E, ...farklı dillere çevirmeye başladılar Sezen Aksu'nun Avcı şiirini... Hmm. Ee, ...ben de bu akımdan etkilendim... Ee, ...çok sevgili abim ve hocam... E, ...Ferda Keskin'le yaptığımız bir telefon e, konuşması sonrasında... ...ve İngilizce'ye çevirdim ben de e, Avcı şiirini... ...fakat ben aynı zamanda o İngilizce'ye yaptığım çeviriyi bir de besteledim... ...dayanamayarak... Hmm. Uh, The Hunter olarak çevirdim. Yani YouTube'dan uh, Alas Besen The Hunter ya <gülüyor> da Alas Bezen, Sezen Aksu yazarsanız ulaşabilirsiniz o şarkıya. Evet. Bunun sonrasında da ben e, bunu da devam ettirmek istedim. E, Sezen Aksu'dan bir e, cover yapmaya karar verdim. E, şirketimle de görüştüm. Gerekli izinleri aldılar. Ve e, aynı zamanda Ferdi Özbey'nin de zamanda çok güzel, çok efsane bir şekilde yorumladığı, büklüm büklümü ben de birazcık e, kendimce aranje ettim. Ee, yine sevgili Burak Yıldırım'ın e, kayıt prodüktörlüğünde stüdyoya girdik ve Sezen Aksu'nun büklüm büklümü işte Alas Besen yorumuyla böylece yerine almış olduğu Spotify'da İşte efendime söyleyeyim YouTube'da vesaire. Yiyelim mi? Lütfen. Tamam. Ne söylesen. Ne beklesem yaradan'dan ya da kaderinden ele geçmez istedim uğruna savaş vermedin sen sevilmeden ne sevmeyi neyi özlediğini bilmeyi acıda olsa yine gerçeği Görüp teşebbüleyi sanki seni var gibi. Sanki... Acısını çilesini çekmediyse hani büklüm büklüm boyununda hani param parça ruhunda hani soran gözler kapında bekleyen argın anıların gibi hani büklüm büklüm boyun. Ani para palça ruhunda Ali hani soram gözlerle kapında bekleyen lalgunun rengine Sevilmeden ne sevmeyi, neyi özlediğini bilmeyi, acı da olsa yine gerçeği görüp söylemeyi bilmediysen sanki seni var gibi. Sanki. Acısını, çilesini çekmediysen. Hani bükülmükülm boyununda, hani param parça ruhunda, hani soran gözlerle kapında bekleyen argın anıların gibi. Hani. param ve hani dargın anıların gibi. sevgili alas programdan önce konuşurken bazı bestelerinin filmlerde de kullanıldığından söz etmiştim Evet, e, Çağanırmağan Karanlıktakiler filminde e, kal isimli bestem ki dalga ile çıkardığımız İlkalbim Denizim Olsun'da da vardı bu parça. ya e, Zannediyorum 2009 ya da 2010 yılında olmuş olması lazım. E, Çağınırmağ'ın Karanlık Tıkiler kullandık kullanıldık Çok şey Ödüller de aldın sen yaptığın çıkışmalarda. E, Kısaca sözler misin? E, evet şöyle hani ödül deyince m, tabii doktor tezimle aldığım bir ödül var. Boğaziçi Üniversitesi hı. Bilimsel Araştırma Projeleri e, bu ödüle layık görmüştü. 2017 yılında yılın doktora tezi seçildi. Hı hı. E, Yunan güzel. Türkçe ortak şarkılarla ilgili tezim. E, ondan sonra e, 2021 yılında e, ...işte yine buluşsuzluk özlemi projesiyle hı hı. E, onur ödülüne layık gördü e, bizi Radyo Boğaziçi'ye çok değerli çok bir ödüldü. Güzel. Bu çok tabii önemli, sembolik bir ödüldü. E, son olarak da aklıma gelen e, şu var bu PopSav'ın düzenlediği İstanbul hı hı. Şarkıları hı hı. Yarışması'nda 2022 Ağustos'unda. E, sözleri Sema Emel Gökseli e, bestesi bana ait olan Sende Saklı İstanbul. Hı hı isimli şarkımız ee, en iyi 10 şarkıdan bir arasına girdi ee, finale katıldık, finalist şarkılardan olduk şey albümler yapıyorsun işte teklilerini dijital ortamlarda dinliyoruz, konserler de veriyorsun nerelerde sahne aldın bugüne kadar ee, yani epey mekan var aslında ama çok hızlıca geçmek gerekirse aklıma gelenler e, Joli Joker Balance Hı -hı. E, Hayal Kahvesi'nin farklı şubeleri e, Zeytinlik Rock Festivali ee, Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi Galatasaray Üniversitesi, çeşitli üniversitelerin festivalleri, çok en son güzel. Atlas Üniversitesi festivali ha, geçtiğimiz Nisan ayında şey, e, Masis Aram'da da sahne almışım Boğaziçi Caz ile değil mi? E, evet, Masis'te farklı farklı yerlerden tanışıyoruz çok Öncelikle Boğaziçi evet. Üniversitesi müzik kulübü olmak üzere öğrencilik yıllarımızdan e, Benim o zaman da e, bu Güzel Kültür Vakfı'nın e, Abu Defendi konağı evet. vardı. çok değerli bir yer Evet biliyorsunuz, tabi. harika, evet, birlikte de gideriz umarım oraya sizinle Aynen, e, Orada var. ortak bir e, konser projesi oldu. Benim de aklıma e, onunla ilgili bir beste yapmak geldi. Yani, yani benim güzel. bu hayata yaklaşımım birazcık böyle bu müzik müzik en güzel direniştir diyoruz değil aslında. Yani sadece politik anlamda değil. E, Onutsuz olan her şeye karşı bir direniş. E, bir düşünce, Çok bir de, fikir. Evet. Çünkü derdi olduğu zaman insan bir şey yazıyor. E, o derdi karşı da şarkıyla, müzikle, sözle direniyorsunuz. E, Abu Defendi e, konağı için e, bir güzel. beste yapmıştım. 9-8'lik. Masist'i onları düzenledim. Şey 2000 şey yakın zamanda peki konserin olacak mı? Bu yok. E, net olarak belli bir tarih yok ama ...Instagram hesabımı, Facebook hesabımı... ...Twitter hesabımı takip edebilirler... Harika. ...yakın konser duyuruları için Çok sevgili günlerler. Şey 2023 Temmuz ayında... ...Ege'de Leros'ta bir konser projesinden... ...söz etmişti. Evet. Sadece bahseder misin? Ee, şöyle bu 2006 ya da... ...2007 yılında ilk ayağı yapılan... ...Yunan Türk Dostluk Festivali'nin... E, ...yine e, pandemiden sonra... ...online olarak yapılmayan... E, ...tıpkı bugünkü sizin programınız gibi... Hı hı. E, ...ilk ayağı olacak Leros Adası'nda yapılacak. E, şu anda bildiğim kadarıyla tarihleri... ...13 e, pardon 14, 15, 16... Temuza denk gelecek Yunan-Türk e, dostluğu tekrardan şarkılarla kutlanacak. E, ben de orada sahne alacağım. E, sevgili Ekim Pesen ve Handan Karaman da şu anda bildiğim kadarıyla bana eşlik edecekler. Çok güzel. Leros adasında. E, o zaman dönüşte belki de Leros'u konuşacağımız bir program yaparız. Evet umarım. <gülüyor> Peki şey yeni bir albüm veya tekli çalışması var mı? E, var ama e, yine bir e, cover sürprizi olacak. E, sen de saklı İstanbul bu. Film analiz şarkımız onun da farklı bir yorumu gelecek yakında. Hı hı. Bir albüm projem de var ama onun herhalde bir bir buçuk yılı kadar var. Tamam. Ama yani birkaç ay içerisinde ocak ay içerisinde süre gideceğiz. Ee, yeni yani. bir single yakın zamanda yayınlayacağım. Ya şey <gülüyor> az çok güzel bir sesim var ve gitarın da ustalık diliminde kullanıyorsun. Şimdi mesela Oluyorum Sana Şarkım Buna güzel bir örnek Ölüyorum Sana, evet. ha, ölüyorum sana. Biraz bahseder misin? E, Demin de bahsettiğim gibi bu Vittorio Monti'nin Sardası beni çok sardası. etkilemiştir kemandan Ve kemanda çalınan bu ezgiyi ben gitarla çalabilir miyim e, Hı -hı. Acaba diyerek düşünmüştüm e, Bunu bir single olarak yayınlamıştım aslında Daha e, rock Hı -hı. bir versiyonda Fakat Hı -hı. bu akustik albümde de Aynı e, versiyonu akustik gitarımla çalmak istedim. Ha, çok güzel. E, bu şarkı da o şekilde ortaya çıktı. Dinleyelim yani şarkının enstrümantal bölümü Victoria Monti'nin bir coveru aslında. Çok Fakat güzel. sözlü bölümü bestesi de müziği de bana ait. Dinyelim mi? Lütfen. Tamam. Bye. Sen denerdim Gözlerinden Akan yaşlarını silerdim Aşkımız Arap saçı Tarımla çözerdim Seninle bir keçe Daha isterdim Sonra bir keçe Daha bir keçe daha etmez Kalgalar koptu da Tamam be Sarıl bu kalp sana divane Kaldır Davrudum sensiz olmayar bu bir Ay ay ay ay ölüyorum sana ölüyorum ölüyorum aşkına ölüyorum ay. Balıyordu gece de bir bıçak gibi. Seni ilk gördüm dolunay. Ölüyorum. Ölüyorum sana ölüyorum ölüyorum aşkın ay yorum ay. Seni gördüm ve dolunay. Sen denerdim yüreğinden damlayan kanları silerdim aşkımız zarap saçı tarımla çözerdim senin hep bir gece daha isterdim sonra bir gece daha bir gece daha etmez kalgar koputtattam da day serul bu kalp sana divane. Kal Zavruldum sensiz olmuyor bu inanayayayayay ölüyorum sana ölüyorum ölüyorum aşkınla ölüyorum ay parlıyordu gecede bir bıçak gibi seni gördüm ve dolunay ölüyorum sana ölüyorum Ölüyorum aşkına ölüyorum ay Parladı gecede bir bıçak gibi Seni gördüğüm ve dolunay. ay Babil'den sonranın sonunda geliyoruz sevgili Alas. Özellikle pandemi ile birlikte müzisyenlerin ve yani daha genel anlamıyla yaşamını müzikle kazanan e, müzik emekçilerinin yaşam koşulları daha da çekilmez bir hal aldı. E, yani müzik emekçileri olarak ne yapmalıyız sence? Yani tüm bu sıkıntıları aşmak, ortak sorunlara çözüm bulmak için. Çok çok zor bir soru. neredeyse evet. Yani böyle durumlarda hemen tabii insanlar der ki devletin destek vermesi lazım. Ama her konuda tabii bu çok mümkün olmuyor. Ne yazık ki meslek birliklerine çok iş düştüğünü düşünüyorum. Ben MESAM üyesiyim. MESAM'ın asil üyesiyim 2010'lu yılların başlarından beri. Yani MESAM, MSG, MUYOR bir gibi meslek birlikleri bu konuda ancak faaliyet gösterip destek verebilirler diye düşünüyorum. Ama kanayan bir yarımız ve çok çok üzücü. Ben %100 müzikten hayatını kazanmayan biri olarak elbette bu konudan şanslı bir azınlıyım. Ben de pandemi süresince işte balkon konserleri vererek düştüğümüz duruma dikkat çekmeye çalıştım. Ama ne yazık ki sorunuzun cevabını tam olarak evet. ben de bilemiyorum. Birlikte bulacağız belki de sorunun yanıtını. Peki dinleyicilerimiz çalışmalarına nereden ulaşabilir Alas? Yani seni nereden takip edebilirler? Elbette yani güncel bilgiler için instagram hesabımı çok faal Hı -hı. kullanıyorum ee, facebook'da da twitter'da da varım ama dediğim gibi instagram benim için daha faal kullandığım bir mecra ee, şarkılarda elbette e, son yıllarda artık cd bile size hediye etmek isterdim ama ne yazık ki cd'si yok Hı -hı. artık albümde evet. ee, spotify Hı -hı. E, apple music itunes e, deezer Hı -hı. youtube'da resmi video kliplerimi bulabilirler yine benim youtube'daki kendi kanalımı takip edebilirler. Arada benim çektiğim hı. kendi da oluyor çünkü resmi çıkarmadım Youtube hı hı. Buralardan ulaşabilirler. Bekleyin. Eyvallah. Eyvallah. Sevgili Alas yani davetimi kırmayıp yeni yılın bu ilk Babil'den sonra canlı yayında konuk oldun. Çok teşekkür ediyorum. Programa kattığın değer için güzel şarkıların ve keyifli muhabbetin için. Ben teşekkür ederim. Benim evet. için de çok keyif, keyifli oldu. Ee, şöyle 27 Şubat'ta... ...Dedeniz Hasan Mutlucan için... ...yine burada birlikte olacağız. Ee, programı sonlandırmadan... ...ne demek istersin son olarak... ...yani bugün için son olarak... ...Açık Radyo dinleyicilerine. Ee, sevgili Açık Radyo dinleyicileri... ...zaten e, müziğin en güzel direniş olduğunu... ...çok iyi bilen kişiler bunu çok evet. fazla tekrar etmeye... Evet. gerek yok. Ee, çok güzel bir yıl diliyorum hepsine. Ee, çok, çok, çok iyi bir 2023 olsun... Güzel, çok güzel bir 2023 olsun. Kalpten, yürekten dikiyorum Harika. bunu. yeniden Eş... müzikte, şarkılarda, konserlerde görüşmek üzere diyorum. Şey, ev arkadaşların Bala ve Nara da çok selam. Yani 2023 <gülüyor> aynı zamanda kedilerin de yılı olsun. Değil mi? Kedilerin ve bütün sokak hayvanlarını. Evet, aynen. Sevgili dostlar, Babil'den sonranın bütün kayıtlarına programın Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Sayfanın hemen başında yer alan logonun üst metninde program arşivimin linki yer alıyor. Babil'den sonrayı Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Haftaya pazartesi Amerikalı folk şarkıcısı ve eylemci John Byers 82. yaşına girecek. Ben de o gün onun doğum günü onuruna bir program yapmayı planlıyorum. E, programı Alas Pese'nin çok beğendiğim şarkısıyla e, kap e, kapatmak istiyorum. E, bazen tek, bazen duble e, diyecek Alas bu şarkısında. E, program destekçim Zeynep Gülay, Sağlam Özdemir ve e, sevgili Deniz Baysal hocama çok teşekkür ediyorum. E, haftaya Pazartesi aynı saatte. E, radyolarımızın başında yeniden e, buluşabilmek umuduyla e, ben Ercüment Gürçay, e, konuğum sevgili Alas Pesen ve e, yayın masasında sevgili arkadaşım e, Andrei Grisku ile birlikte hepinize gönlünüzce yaşayabileceğiniz e, güzel müziklerle dolu dolu geçecek güzel bir e, yıl diliyoruz. Esen kalın. Hoşçakalın. Derdim dermanın ne çokmuş, eş dost arkadaş yok olmuş. Basıp gittim meyhaneye baktım tek dertli ben değilim. Birader dedim ne bu hal? Sen de işler benden ve terledik kardeş sorma mu sahi? Yok mu bunun hiç arısı? Dedim içelim dedi kadar dedim ki? Bazen tek bazen duble dedim içelim o dedi kadar dedim ki? Bazen tek bazen duble içelim dedi kadar dedim? Bazen tek bazen duble dedim içelim o dedi kadar dedim ki? Bazen tek bazen duble. Seyre kolay anlaşamam, halen anlayan bulamam. Bunalım, depresyon çeken, bu şehirde bir ben miyim? Bir gün bir güzel kapıldım, tuttum kolundan acıldım. Büyümüş hiç bozulmasın, formülü şu bak bunu Dedim gezelim, o dediğini biçim dedim. Bazen tek, bazen duble. Dedim gezelim, o dedini biçim dedim ki. Bazen tek, bazen duble. Gezelim, dedini biçim dedim. Bazen tek, bazen duble. Dedim gezelim, o dediğini biçim dedim ki. Bazen tek, bazen duble. Arkadaşa telefon ettim, bir konser verelim dedim. Biraz şundan, biraz benden. Şarkılar söyleyin. Dedim çalalım o dedi kim kim dedim. Bazen tek bazen duple. Dedim çalalım o dedi kim kim dedim ki. Bazen tek bazen duple çalalım dedi kim kim dedim. Bazen tek bazen duple dedim, dedi dedim. dedim çalalım o dedi kim kim dedim ki. Bazen tek bazen duple. Bazen tek, bazen duble. Bazen tek, bazen duble. Bazen tek, bazen duble.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 Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Zeynep Gülay, Sağlam Özdemir ve Deniz Baysal'a teşekkür ederiz.